Allahu Billahe min Shaitanir Rajim Bismillahi R-Rahmani R-Rahim Alhamdulillahi Rabbi Al-Aleemin Vasallat Vasallam Alla Rasulna Ala Alehi Wa Sahlhi Wa Mansar Alla Nihhi Wa Man Ittabahu Bi Ihsan La Rabbi Shirahli Sadr Ve Yasilli Amri Ve Hlul Min Lisan Yfkahu Kavli Allahu Maa Ma Yinfana Ve Infana Bi Maa Ve Zidna ilman bir Ya Rahimin Amma Evet abi. Hı -hı. Kadere imanın dindeki yeri nedir? Cevap. Hayra ulaştıran ve şerden alıkoyan sebeplere iman şerri bir nizam olduğu gibi kadere iman da tevhidi bir nizamdır. Dinin düzene girmesi ve dosdoğru yol alabilmesi ancak kadere iman eden ve şeriatın emirlerini gereği gibi yerine getiren kimseler için mümkün olabilir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadere imanı açıklamış, daha sonra da bizler ne diye hakkımıza yazılan bel bağlayıp amelde bulunmayı terk etmiyoruz diye amel ediniz. Herkes niçin yaratılmışsa ona kolaylaştırılır buyurmuştur. Şeriatte aykırı olduğu iddiasıyla kader yoktur diyen bir kimse Hüce Allah'ın ilim ve kudretini işlemez hale getirmiş, kulu fiillerinde bağımsız ve fiillerini yaratıcı konuma yükseltmiş, Allah ile birlikte bir başka yaratıcı kabul etmiş olur. Hatta bütün yaratılmışların aynı zamanda yaratıcı olduklarını iddia etmiş demektir. Kaderi kabul ederek onu şeriatte karşı delil gösterip bu yolla şeriate karşı savaşan Yüce Allah'ın kula bağışlamış olduğu ve buna bağlı olarak ona mükellef tuttuğu kudret ve ihtiyarını seçim yani seçim ve tercih imkanını kabul etmeyen Allah'ın kullarını kör olan bir kimseye mushafı gerekli harfleri noktalamakla mükellef tutmak halinde olduğu gibi güç yetirmedikleri şeylere mükellef tuttuğunu iddia ve yüce Allah'a zulüm isnat etmiş olur. Yani Buraya kadar yaptığı açıklamadan kastı şudur. Ee, kaderi inkar etmek ister kaderilik şekliyle olsun ister cebriye şekliyle olsun. O kaderilik şekli nedir? İşte Allah subhanahu teala'nın azza ve celle'nin kullar irade edene kadar haşa bilemeyeceği kulların kendi fiilini haşa kendilerinin yarattığını iddia ederek e, Allah'tan başka bir yaratıcı Allah'tan başka bir ilah kabul etmek yani şirkin ta kendisidir diyor. Gene cebriye şekliyle kaderi inkar etmek yani kaderi kabullenmekle beraber bütün suçu kadere atmak şerri Allah'a izafe etmek bu da cebriyenin düştüğü başka bir küfürdür. Yani kadere iman tevhidin olmazsa olmazıdır bunu anlatmaya çalışıyor. Zaten imanın şartlarından da bir tanesidir. Dolayısıyla kim bunu inkar ederse ister kaderi şekliyle olsun, ister cebri şekliyle olsun kafir olur. Nitekim bunu günümüzde bir takım işte meşhur insanlar özellikle Hasan-ül Basri'ye nispet ederek ne yapıyorlar? Kaderi inkara gidiyorlar. Yalnız Allah subhana ve teala'ya hamdü senalar olsun. Allah kullarından dilediğini sattırır, dilediğine hidayet eder Eğer onlar ilim ehlinin kitaplarına salim kalplerle baksalardı, Allah onları, onlara lazım olacak ilimlerle hızıklandıracaktı. Yani niye Hasan-ı Basri ile alakalı bunu söylüyorum? Çünkü e, gene İmam Şatib'in El-İtisam kitabı iyice irdelenirse göreceksiniz ki vidatlardan bahsederken der ki, bir takım insanlar kaderi, imkârı Hasan-ı Basri'ye nispet ediyorlar diyor. Kendisi orada açık bir şekilde, tıpkı bugünkü meşhurların yaptığı gibi. Halbuki diyor Hasanül Basri'nin diyor böyle bir sözü mevcut değildir sahih senetlerle kaldı ki diyor kaderi inkara dair onlar yivat edilen sözlerde Hasanül Basri kastedilmemiştir bu benim güzel görüşümdür her dava Hasan meselen İşte bu güzel bir görüştür diye nakledilen nakilleri insanlar karıştırıp Hasan'ın sözü zannetmişlerdir diyor yani kaderi bir takım insanlar bidatçılar onlar Kaderi inkar ettikleri sözleri ee, sard ettikten sonra هذا ra'yun hasen derken bu Hasan'ın görüşüdür. İnsanlar zannettiler ki Hasan-ül Basri bu mezheptedir diyor. Oysa ki diyor işin aslında bu güzel bir görüştür demiştir bidatçılar. Yoksa Hasan-ül böyle bir görüşü yoksa diyor. Allah'ım hamdolsun böylelikle onların kader hakkında ortaya attıkları hatta Mustafa İslamoğlu gibi bir takım son dönemde bu sırf sözün üzerine bir kitap yazan, bunu ispat etmek adına bir kitap yazan insanların da batılı ortaya çıkmış oluyor. Şeyhin de burada anlatmaya çalıştığı, istediği teville gelirse gelsin, hangi teville gelirse gelsin insanoğlu hiçbir önemi yok. Eğer Kur'an ve sünnetin ve ümmetin icmasının açıkça ispat ettiği bir şey insan nefh ederse, kişi kesinlikle ve kesinlikle küfre düşer. Bu kaderi inkarda da olabilir. Zaten şimdi birazdan e, amellerin imana girip girmemesi noktası gelecek. O baptan sonra nevâ kudu İslam denen, İslam bozan unsurlar babı gelecek. Orada zaten bu konuyu tekrardan işleyeceğiz ama özet olarak bir örnekle meselenin anlaşılması için anlatacağım. Hani bu sünnette sabit olan meselelerin, imanın ve itikadın aslında taalluk ettiğini biz değil, bizden önceki bütün selefimiz, bütün geçmişimiz söylemiştir. Mesela sihir mevzu. Öyle değil mi? Sihri gene kim inkar etmiştir? Mu'tezile. Demişlerdir ki, hakikat değildir. Sadece bir tahayyülattır. Sadece insanın bazı hayaller ve saraplar görmesinden oluşur sihir demişler. İmam Kurtu Bir Rahim olan Bakara Suresi 102. ayetin tefsirinde sihri anlatırken 24 tane başlık açmıştır. Bir tanesinde de sihrin varlığının delili vardır der bu ayette. Ve Orada Mutezile'nin ehli sünnete yaptığı muhalefeti anlattıktan sonra der ki ehli sünnet sihrin hakikat olduğunu, hastalık yaptığını, hatta insanı öldürdüğüne iman ederler. Kur'an, sünnet ve ümmetin icması sabit ispat etmiştir ki sihir bir hakikattir insana isabet eder. Diyor ki bunun haricinde sağlam akıl dahi diyor. Sağlam akıl dahi bunu ispat etmiştir diyor. Çünkü sihrin tesirinin varlığı akılla da aslında sabittir. Voley diyor, akıl diyor, bir şeyi kabul etmese dahi, eğer semeyin naslar, işitilen Kur'an ve Sünnet nasları, bir şeyin varlığını ispat ediyorsa, akla diyor burada itibar edilmez. Ve diyor bugün diyor, mutezile ve benzeri sapıkların diyor, sihri inkar etmek noktasında getirdikleri akli şüphelerin hiçbirisi diyor, ümmetin ispat ettiği bu icma idelme, kadir, güç sahibi bir itiraz. Bir çıkış, bir tevil değildir. Kim bunu inkar ederse diyor, ümmetin icmasını yalanlamış, küfre düşmüştür diyor. Hatta Abdullah İbni Abbas'tan söz naklediyor. Diyor ki Abdullah İbn Abbas, sihrin bir çeşidini söylüyor. Diyor kim bunu inkar ederse diyor, o kafirdir diyor. İbn Abbas diyor, sihir inkar edeni de icma'yı yardığı için tekfir etti diyor. Ve orada uzun uzadıya bunu anlatmış. Netice itibariyle gerek kader konusu olsun. Gerek buna bu konuda benzeyen az önce anlattığım sihir örneği olsun. Gerek bulunan haricinde Kur'an, sünnet ve ümmetin icmasını ispat ettiği şeyleri, batıl tevhirlerle, hevai, akli, kendi nefislerinden uydurdukları bir takım mazeretlerle insanların inkar etmesi şeriatta muteber bir engel değildir. Şeriat insanların akıllarının güzel gördüğü veya kötü gördüğü şeylere itibar etmez. Şeriatın esasları Kur'an, sünnet ve icmada kitlenmiştir. Dolayısıyla Şeyh'imiz bu soruda kaderi şimdi bitirecek bununla. Anlatmaya çalıştığı şey bu kadar kaderi imanın keyfiyetini ve tafsilatını anlattıktan sonra diyor ki kaderi iman tevhidin bir gerekliliğidir. Kim bunu hangi sebeple ister kaderinin şüpheleriyle ister cebriyenin şüpheleriyle inkar etsin. Bu kişi diyor tevhidi bozmuş Allah'a şık koşmuş bir müşriktir diyor. Evet. Böyle bir iddia sahibinin önceli lanetli iblistir. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmuştur. İblis dedi ki beni azgınlığa ittiğin için ben de andolsun senin doğru yolunda onlara engel olacağım. Araf suresi 16. ayet. Gerçek müminler ise hayrıyla, şerriyle kadere Allah'ın bütün bunları yarattığına iman ederler. Şeriatın emir ve yasaklarına boyun eğerler, gizli ve açık şeriatı kendilerine hakim kılarlar. Hidayette iletmenin ve saptırmanın Allah'ın elinde olduğuna lütfuyla dilediği kimseleri hidayete ulaştırıp adaletiyle dilediklerini saptırdığına inanırlar. O lütfunu kime vereceğini, kimleri, kimlere adaletiyle muamele edeceğini en iyi bilendir. Şüphesiz Rabbin yolundan sapanı da en iyi bilendir. Hidayet bulanı da en iyi bilen odur. Necm Suresi 30. Ayet Yüce Allah'ın bu hususlarda sonsuz hikmetleri ve kesin ve karşı korunmaz delilleri vardır. Sevap ve ceza kader gereğince şeriata uygun hareket etmek ya da şeriata göre ameli terk etmekle alakalıdır. Müminler musibetler halinde kader ile teselli bulurlar. Güzel bir iş yapma başarısını elde ettiklerinde hak sahiplerinin haklarını itiraf ederler ve şöyle derler. Biz bunu ile bizi bunu ileten Allah'a hamdolsun. Allah bizi bu yola iletmeseydi kendiliğimizden bunu bulamazdık. Araf suresi 40. 43. ayet. Aksine onlar o azgın günahkarın dediği gibi bu bana ancak bende olan bir ilim dolayısıyla verilmiştir. Kasas suresi 78. ayet. Demezler. Herhangi bir günah işledikleri vakit babalarının söyledikleri gibi söylerler. Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bize mahfiret ve rahmet etmezsen muhakkak ki zarara uğrayanlardan oluruz. Arap suresi 23. ayet. O kovulmuş şeytanın söylediği gibi Rabbim beni azdırdığın için Hicr suresi 39. ayet demezler. Onlar bir musibet gelip çattığında muhakkak biz Allah'a aitiz ve muhakkak biz ona döndürüleceğiz. Bakara 156. ayet. Yani. Kafirlerin yeryüzünde yolculuk yaparken yahut gazadayken öldürü, öldürülen kardeşleri hakkında yanımızda olsalardı ölmezler yahut öldürülmezlerdi. Ali İmran suresi 156. ayet. Allah bunu yalnızca onların kalp, kalplerinde bir hasret ve keder yapsın. Dirilten de öldüren de Allah'tır. Allah bütün yaptıklarınızı çok iyi görendir. Ali İbni Han Yani bu sorunun sonunda bu getirildiği ayetlerin her birinde İblisi tavırla Ademi tavrın arasındaki farklar var. İşte biz de söyleriz yani işte şu olmasa şu... Ee şöyle oldu böyle oldu gibi bazı yorumlar yapabiliriz ama bu sebeplerin hiçbirisi Allah'ın bizi yazdığı kaderin gerçekleşmesi için asıl sebep değildir asıl sebep Allah'ın dilemesidir dolayısıyla eğer azgınlık varsa eğer günah varsa eğer fısık varsa bu bizim nefsimizdendir biz kendimize izaf ederiz ama bunu dileyen Allah'tır Allah dilediği için biz dilemişizdir ama suç bizimdir biz suçu üzerimiz suç bizim olduğu için üzerimiz alıp bağışlanma dilememiz gerekir. Aşağı iblisi tavırda olduğu gibi suçu Allah'a atıp kendimizi temize çıkarmak veya kader atıp kendimizi günahsız kılmak. Bu bizim e, kader iman noktasındaki esasımız değil mi? Evet. Bunlar zaten işin özetidir. Hani şeyh burada bunlara iman edip geçin diyor yani. E, daha açık bir ifadeyle. E, başka bir yola sunu kaçmak başka bir mesele gitmek caiz değildir. İnsanı dinden çıkartır. Şimdi imanın şubeleri babı var. Şimdi imanın şubelerine geçmeden önce İmanla alakalı ufak bir izahatta bulunmak gerekir mukaddimede. İman, lügatta tasdik demektir. Ama İslam her tanımın hem lügat e, tanımını ortaya koymuş, bir de kendi yüklediği ıstılahi manasını ortaya koymuş. Mesela daha önce bunu izah etmişimdir. Araplar nefaka kelimesini tünel için kullanıyorlar şu anda. Önceden tarlada farenin açtığı delik için kullanırlardı. Sebebi de fare buradan girer, arkadan tarlanın neresinden çıkacağı belli olmaz. Çok alakasız bir yerden de çıkabilir. Münafıklar da iki yüzlü oldukları için göründükleri yer ile e, gizledikleri yer aynı şey göstermez. Tıpkı farenin buradan deliği açmaya başlayıp başka bir yerden çıkması gibi. Bu İslam'dan önce nifak kelimesi için Arapların kullandığı manaydı. Ama İslam gelince münafıkları kastederek nifakı böyle bir mana ile yükledi. Tıpkı kafir kelimesinde olduğu gibi. Önceden Araplar çiftçi için kullanıyorlardı. Toprağın üzerine örttüğü için. Hakkın üzerine örtmeye çalıştığı için de İslam kafir ıstılahını e, inkarcılar için kullanmaya başladı. Dolayısıyla her kelimenin hem Arapların katındaki lugat manası mevcuttur. Bununla beraber de İslam'ın ona yüklediği bir mana mevcuttur. Ve bizim için kıstas ve ölçü olan da lugatçıların izahı değildir. Bizim için önemli olan ıstılahi olan Fakihlerin, işte muhaddislerin, ehli hadisin, selefin kullandığı ıslahlardır. Nitekim bunu başka şöyle de izah edebiliriz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de, e, Arapça olduğu için Kur'an-ı Kerim, ''Vav-u zâid'' bir şey vardır Kur'an. Yani normalde Arapça'da vardır. Normalde ''Vav'' geldiği zaman ya önce bir atıf vardır Arapça'da. Yani mesela sayarsınız Ömerun ve ''Ömer'' ''Ömer'' geldi ve ''Ali'' geldi ve ''Osman'' geldi. Gelme fiiline atıf edersiniz. Tek tek bunlar geldiler diye. Benzer şeyler sayarsınız. Veya yemin edeceksinizdir. Vallahi Allah kelimesinin başına vav harfi getirirsiniz. Yemin etmiş olursunuz. Buna benzer vav'ın görevleri vardır. Vav bu sebeplerle gelir. Ama bazen hiçbir şey yokken ben susuyorum yarım saattir. Başlarken vav diyorum. Ondan sonra anlatmaya başlıyorum. Buradaki vav Arapların katında zayid bir vavdır. Hiçbir görevi yoktur yani. Sadece Araplar böyle kullanmıştır. Ve Kur'an'da da böyle bir vav var. <gülüyor> ben şu an <gülüyor> ayetinden hem Arapça lafzını hem de ayet numarasını unuttum. Nahivcilere göre, yani Nahivciler Arapça dil bilgisini bilen uzmanlar. Onlara göre e, bu vavuz zahittir. Ama fakihlerin icması vardır ki, Kur'an'da vavuz zahid diye bir şey yoktur. Çünkü Allah boş konuşmaz. Eğer bu ziyade fazla gereksiz bir şey dersek haşa Allah gereksiz bir iş yapmış olur haşa. Allah gereksiz konuşmuş olur haşa. Ki Allah onların bu tanımlamasından yüce ve münezzehtir. O yüzden kelimelerin lügavi manaları değil ıslahı manaları bizim için esastır. Dolayısıyla evet iman Arapça lugatında tasdik kelimesinin karşılığıdır. Ama iman ıslahda gavlun ve amelundur. Söz ve ameldir. İman söz ve ameldir. Nitekim iman Bukhar Rahimallah, kitab İman'a bu sözle başlamıştır. El-İmanu kavlun ve amelun. İman söz ve ameldir demiştir. Nitekim Bukhari'ye yazılan şerhlerde İbn Hacerin, işte İbn el-Hambelin ve Nicelerin'in Bukhari'ye yazdığı şerhlerde onlar hep bu babın altında ehli sünnetten icmalar nakletmişlerdir ki iman söz ve ameldir. Amel imanın şubeleridir. İmanın alt başlıklarıdır. Onların hepsinin genel adıdır iman. Ee, bununla alakalı olarak İmam Şafi'den sahabe ve tabiinin icması nakledilir. İmanın söz ve amel olduğuna dair. Fudal İbni Eyad'dan, Hasan-ül Muhammed İbni Silin'den icmalar naklediyor İbni Recep el-Hambeli. Bununla beraber dört mezhepten ve sahabelerden Ebu Hanife tabi bundan müstesna diğer bütün ümmetin fakihlerinin, ehli hadisinin e, icmasını nakleder. İmam Şafi'nin hocası ve kendinin tabiinden icmasını nakleder Bukhari şarihleri. Ee, ümmetin imanı söz ve amel olarak kabul ettiğine dair. Sadece rey ehli, kufe ehli ve basra ehli, onlar da rey medresesinin merkezi oldukları için onlar demişler ki imanın lügat manası tasdiktir, öyleyse iman tasdiktir demişler. Dolayısıyla onlar ehli sünnete imanın tanımında muhalefet etmişler. Ama onların ehli sünnetle yaptığı bu muhalefet sadece lafzidir, hakiki değildir. Nitekim aynı kufe ehlinden, rey ehlinden olan fakihlerin hepsi Birçok amelin işlenmesinden dolayı insanlar tekfir etmişlerdir. Eğer iman sadece tasdik olsaydı zıttının ne olması gerekirdi? İnkar. O zaman küfrün inkara munhasır olması gerekirdi. Halbuki küfrü inkara munhasır kılan taife kimdi? Cehmiler. Onlar diyorlardı iman marifetullah'tır. Allah'ı bilmektir. Zıttı da inkar etmektir. Dolayısıyla küfür sadece inkardır diyorlardı. Ama hiçbir mürciye fakihî bu meselede de iman babında ehli sünnete, ehli hadise muhalefet eden hiçbir mürciye fakihi küfrü tanımlarken böyle bir tanım yapmamıştırlar. Onların imanda yaptıkları bu tanımın o zaman lafzi bir ihtilaf olduğu ortaya çıkıyor. Netice itibariyle iman şubeleri olan genel bir isimdir, başlıktır. Bununla alakalı geçmiş çok kitap yazmıştır. En meşhurlarından şuab iman İman adlı kitabın yazarı İmam beyhak Rahimeullah'tır Rahimullah'tır büyüklerinden. Ee, gene İmam Beğabi'nin ve daha birçoklarının selefte şeyleri vardır. Eserleri vardır. İmanın şubelerini yazmışlardır. Burada tek tek amelleri anlatmışlardır ki her bir amel imanın başlığı içerisindedir. Şimdi bu meseleyin tafsilatı inşallah gelecek. Devam. Soru 156. İmanın şubeleri kaç tanedir? Cevap Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Namazda yüzlerinizi doğu ve batıya döndürmeniz bir iyilik demek değildir. Fakat asıl bir iyilik Allah'a ahiret gününe meleklere, kitaba, peygamberlere iman edenin mala olan sevgisine rağmen onu akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolculara dilenenlere, kölelere kölelere verenlerin namazı dosdoğru kılan zekatı veren ahitleşince Ahitlerini yerine getirenlerin sıkıntıda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin yaptığıdır. Sadakat, sadakat gösterenler işte bunlardır. Takva sahibi olanlar da ancak bunlardır. Bakara suresi 177. ayet. Şimdi bu ayetin delalet yönü neresidir? Daha önce bu haftaya kadar işlediğimiz ne vardı? İmanın şartları vardı. Altı tane değil mi? Bunlar tasdik etmeyen imanı yoktu. Bunları insan tasdik etmezse İslam'dan çıkardı. Allah'a iman, ahiret günü iman, meleklere, kitaplara, peygamberlere iman. Bu ayette bundan her birini saydıktan sonra devam ediyor. Yine atıf yaparak. Yani imanın esaslarını atıf yaparak. Malı işte sevmesine rağmen akrabaya veren, yetimlere, yoksullara veren, yolculara, dilenenlere, kölelere... Yani amelin farklı farklı boyut, ya, şubelerini zikrediyor. Bu da gösteriyor ki demek ki iman, amel imandan diğer parçalardır. Ameller imandan diğer parçalardır. Ona bağlıdır yani. O yüzden bu ayeti burada getirdi. Ayetin delalet yönü burasıdır inşallah. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle vurmaktadır. İman 60 küsür, bir diğer rivayete göre 70 küsür şubedir onun en üstünü la ilahe illallah emerşası ise yolda giden yolda giden geleni rahatsız eden şeyleri kaldırmaktır. Haya etmek de imandan bir şubedir. Dikkat ediyorsanız bu hadiste şimdi hadisin Arapça metni irdelendiği zaman el imanı bid'e ve sebeune şube ev siddune şube ya yetmiş ya küsür ya altmış küsür burada rivayetler farklı geliyor. Allah en doğrusunu bilendir. Bu neyi kazandırır o zaman ha şahadisler uydurmamı yok demek ki imanın daha fazla da şubeleri olabilir şimdi birazdan gelecek bazı imanın şubelerini yazan alimler yetmişi aşmışlardır mesela fazla fazla yazmışlardı. Faafdaluha <gülüyor> la ilaha illallah. Bakın diyor ki en faziletlisi la ilaha illallah sözüdür. Bak la ilaha illallah şahadeti değildir. Kavlu la ilahe illallah ne dedi Kav, söz amelin bir parçasıdır. Anlaşıldı mı? Demek ki e, İbn-i burada naklettiği icmayı e, zikretmenin faydası vardır. İbn-i Teymi Rahimullah diyor ki kim gücü yetmesine rağmen La İlahe sözünü söylemezse bütün ümmetin icmasıyla kafirdir. Bu bir ameldir öyle değil mi? Adam inanıyordur La İlahe İllallah'ın gerektiğine itikat ediyordur, tasdik ediyordur kalben onu. Yetmez. Eğer gücü varken La İlahe sözünü söylemiyorsa ümmetin icmasıyla İslam'dan çıkar, dinden çıkan bir kafir olur. İbn-i bu icmada kaynakları Ve bu yüzden la ilahe illallah kelimesini telaffuz etmek imanın bir şubesidir. Burada dediği gibi ve en yücesidir. En üstünüdür. Peki insan bunu terk edince ne oluyor? Az önceki icmada olduğu gibi kâfir oluyor. Demek ki imanın bazı şubeleri var. Bunlar terk edildiği zaman ameller var yani. Bazı ameller var. O ameller terk edildiği zaman kişi dinden çıkıyor. Ve Hadisin devamında vadinha imanatul edanit tarik yolda ezar verici bir şey kaldırmak insanlar bunu yoldan kaldırmak bu da imanın bir şubesi ama terk etmek sen yolda bir şey gördün Eza veriyor kaldırmadı bu seni terk etti niye kafir yapar mı yok yapmaz hiçbir şer'i inas bunu ortaya koymamış kimse de böyle anlamamış öyle mi bugüne kadar dolayısıyla demek ki şu var en başı ve en sonu belirtilen imanın şubeleri var demek ki bu şubelerin bir kısmını bundan ikisinin özellikle zikredilmesinde bir illeti var. Özellikle bu ikisinin zikredilmesinden Allah'ın doğrusunu bilmekle beraber kastedilen şey şudur. Bir takımının terki dinden çıkartıyorken bir takımının terki insanı dinlen çıkarmaz. Dolayısıyla namazın terki kişiyi kafir yapar mı yapmaz mı meselesi de hemen bu başlığın altına gelir. İşte zekatı terk eden kişi vacipliğini ikrar etmekle tasdik etmekle beraber. Tasdik neydi? İmandı değil mi? Adam zekatın vacipliğini tasdik ediyor, iman ediyor ama terk etmiş mesela. Onu terk eden kafir olur mu olmaz mı? İmanın aslını mı terk etmiştir yoksa furuunu mu? Yok yoldan eza verici bir şey kaldırmak gibi. Mesela. Buna benzer artık ihtilaflar bu başlığın altına hepsi gelecekler. Tabii ki imanın hangi şubesini dinden çıkardığını terk etmenin veya hangi şubesini terk etmenin dinden çıkarmadığını okuyup çok iyi edebilmek için ömrümüzü ilim kitaplarına vermemiz lazım. Çünkü her meselenin aslı ve furu vardır şeriatta. Bir aslı bir de o asıldan türeyen furu vardır. Nedir furu? Bir ağacın gövdesi asıldır. O gövdeden türeyen dallar ve o dallardaki yapraklar da onun furudur. Hem dallar hem dallardan uzanan ayrı dallar onların hepsi furudur. Asıl ağacın temel gövdesidir yani. Dolayısıyla bu her şubenin de bir gövdesi vardır, aslı vardır. Onu terk ettiği takdirde insan dinlen çıkar. Ama furuları vardır, onları terk etmesi dininin ve imanının azlığını, kemaliyetin eksikliğini gösterir. Bunlar da dediğim gibi ömrümüzü ilim kitaplarına verip her bir şubenin aslını ve furunu talim etmekle mümkün olabilir. Devam. Soru 157. Hı. İlim adamları bu şubeleri nasıl açıklamıştır? Cevap. Bazı hadis şarihleri bunları tek tek saymış ve bu hususta gerçekten güzel ve faydalı eserler yazmışlardır. Fakat iman açısından bunların sayılarını bilmek şart değildir. Toplu olarak bunları iman yeterlidir. Esasen bu şubeler kitap ve sünnetin dışında bir yerde değildir. O halde kula düşen Kur'an ve sünnetin emirlerine uymak ve yasaklarından sakınmak haberlerini tasdik etmektir. Böyle hareket eden bir kimse imanın şubelerini tamamlamış olur. İlim adamlarının saydıklarının ise hepsi doğrudur ve imandandır. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis ile bunları kastettiğini hati olarak söyleyebilmek için bu hususta açık bir rivayetin olması gerekir. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Rivayette üç tane şube açık. Yani ister yetmiş küsür olsun ister 60 küsür olsun. Laylahil Allah sözü yoldan ezaveci bir şey kaldırmak. bir de el Hayy min alime Hayada imanlanır o da üç tane şubedir yani üç şube bahsedilmiş geri kalan şubeler işte zina şey geri kalan şubelerden biri doğru söz söylemek mi yani ola da bilir olmayda bilir o başka bir şubenin alt başlığı da olabilir birazdan o gelecek zaten inşallah yani başka bir şubenin alt furuğu da olabilir o Allah bilir katînaslar Sadece bu üçünü belirttiği için bu üçünün imandan birer şube olmadığını inkar eden kafir olur Nasrıya anladığı için. Ama diğer meseleler nazaridir. Bir takım alim bir meseleyi şimdi birazdan gelecek imanın şubesi saymışken diğeri saymamıştır bunu kast ediyor. Yani diğer hepsi istihadidir, nazaridir diyor. Katli naslar üzerine bina olmamıştır. Evet. Soru 158. İlim adamlarının saydıklarını saydıklarının özeti nedir? Ya o imanın şubelerine dair özetlenmez. <gülüyor> Cevap Hafız İbni Hacer de İbni Hibba'nın irad ettiklerini şu sözleriyle özetlemektedir. Bu şubeler kalbin, dilin ve bedenin amellerinden dallanıp budaklanırlar. Üç tane esas var. Kalp, dil ve beden. Ameller çünkü üç yerdedir. Kalptedir, dildedir ve azalardır. Kalbin amelleri İnanılan hususlar ve niyetler olup 14 tanedirler. Kalbin amelleri de alt başlık, üç ana başlık var. Bu üç ana başlıktan birincisi kalbin amelleri onlar da 14 tane başlığa ayrılıyor. Allah'a iman, bunun kapsamına, onun zatına, sıfatlarına iman etmek, onun tevhid etmek. Onun benzeri hiçbir şey yoktur ve o her şeyi işiten görendir. Şura suresi 11. ayet olduğuna iman etmek, onun dışındaki bütün varlıkların da sonradan yaratıldıklarına inanmak da girer. Meleklere, kitaplarına, peygamberlerine, hayrı ile şerri ile kadere ve ahiret gününe iman etmek. Bunun kapsamına kabirde sorgu, öldükten sonra diriliş, amel defterlerinin verilmesi, yani nüşur, hesap, mizan, sırat, cennet Cehenneme iman etmek, Allah'ı sevmek, onun için sevmek, onun için buz etmek de girer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek, onu tazim edilmesi gerektiğine inanmak, bunun da kapsamına Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirmek, onun sünnetine uymak da dahildir. İhlas ve bunun kapsamına giren riya ve münafıklığı terk etmek Tövbe etmek, Allah'ın azabından korkmak, haf Allah'ın nimet ve rahmetini ümit etmek, reca, şükür, verilen ahitlere bağlılık, vefa, sabır, kaza ve kadere rıza, tevekkül, merhamet ve tevazu da bunun kapsamındadır. Tevazu'nun kapsamına da yaşlı olan, saygı yaşlıya, yaşlı olana da saygı göstermek, küçük olana merhamet etmek, büyüklenmeyi terk etmek Ucbu kendisini ve amellerini beğenmeyi, hasedi, kıskançlığı, kin tutmayı, kızıp öfkelenmeyi terk etmek de dahildir. Yani amellerin şube, imanın şubeleri 3 bapta ana başlıkta ayrıldı. Kalp, dil ve ağızlar, Kalbin amelleri 14 tane alt başlığa ayrıldı. O 14 başlıktan bir tanesi tevazu, imanın şubesi. O tevazunun kapsamında da kin tutmamak, haset. Ondan sonra büyüklere saygı, küçükleri sevmiş, bu gibi güzel ahlaki şeyler var. İşte zaten alimler arasında çıkan ihtilafın sebebi de bu şubeleri sayarken. Biri furuğu asıl saymış, o yüzden asılların sayısını arttırmış mesela. Biri asıl olanı furuya koymuş, o yüzden asılların sayısını azaltmış. Dolayısıyla kitaplarında bu gibi içtihadi nadari farklılıklar olmuş. Ama hepsi aynı şeyi anlatıyorlar. Amel imandandır hepsini anlatmaya ve ispat etmeye çalıştığı bu kadar ciltler yazdıkları şeyin esası budur. Evet. Dilin amellerine gelince bunlar da yedi hasleti kapsar. Evlidi dil ile söylemek, Kur'an okumak, ilim öğrenip öğretmek, dua ve zikirde bulunmak, bunun kapsamına istihvar ve lavf yani boş, yerler, boş şeylerden kaçınmak da girer. Dilde yedi başlıkta. Kalp on dört, dil onun tam yarısı yedi ana başlıkta. İlim öğrenmek, Kur'an okumak, dilin yani hayır amellerde yormak yani. Bedenin amelleri 30 38 hasleti kapsar. Evet. Bunların bir bölümü maddi şeyler ile alakalıdır. Bunlar da 15 haslettir. Maddi ve şerri büyükmen uygun olarak temizlenmek, yemek yedirmek, misafiri ağırlamak, farz ve nafile oruç tutmak, İtikaf yapmak, Kadir gecesini aramak, Hac etmek, umre yapmak, aynı şekilde tahaf etmek, dinin selameti için günah ve isyan yerlerinden kaçmak, kapsamına şirt diyarında hicret etmek de girer. Yapılan adakları yerine getirmek, yeminler ve kefaretlerini yerine getirilmesi hususunda gereken dikkati göstermek de girer. Bunların bir kısmı da tabi olmak ile alakalıdır. Yani bedenin amelleri bir, kendi yaptığımız iki, tabi olmakla amel edebileceğimiz ameller. Bunlar da altı haslet. Bunlar da altı haslettir. Nikahlanmak, suretiyle iffetini korumak, çoluk çocuğun haklarını yerine getirmek, anne babaya iyi davranmak, bunun kapsamına onları kötü davranmaktan uzak durmak da girer. Çocukları güzel bir şekilde terbiye etmek, akrabalık bağını gözetmek, köleler için, efendisine itaat etmek, efendileri için kölerine yumuşak davranmak. Bu hasletlerin bir kısmı da ammeyi ilgilendirir. Yani amme genel demek. Kamu daha Türkçeleştirilmiş güncel <gülüyor> ifadesiyle kamuyla alakalı ameller imanın şubeleridir. Yani gene bazı ameller vardır. Kamuyu ilgilendirir. Onlar da şimdi sayacak 17 tane. Bunlar da 17 haslettir. Adalete bağlı kalmak Cemaate uymak, suretiyle emirliğin gereklerini yerine getirmek, yöneticilere itaat etmek, insanların arasını düzeltmek, bunun kapsamına haricilerle ve bagilerle savaşmak da girer. İyilik üzerine yardımlaşmak, bunun kapsamına iyiliği emredip, münkerden de alıkoymak da girer. Haddiri uygulamak, cihad etmek, emanetini eda edilmesini, Ganimetin beşte birinin ödenmesi de bunun kapsamı içerisindedir. İhtiyacı olanlara borç vermek, aldığı borcu eksis, eksiksiz ödemek, komşuya ikramda bulunmak, başkalarına iyi davranmak, bunun kapsamına malı helal yoldan kazanıp, hak olan yerlerde harcamak da girer. Yine bunun kapsamına savurganlık ve israftan uzak durmak da girer. Selamı almak, Aksırana elhamdülillah demesi halinde elhamdülillah demek, insanlara zararı önlemek, lev, boş oyalayıcı işlerden uzak durmak, yolda insanların rahatsızlık veren şeyleri kaldırmak. İşte bunlar 69 husustur. Bunları, bunları sözü edilenler arasında bir diğerinin kapsamına giren bazı hususları ayrı bir özellik kabul ederek 77 haslet olarak Saymak da mümkündür. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Amin yani inşallah. Burada kalalım. Sözlerimizde güzellik varsa Allah öylesin sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa bu neslimiz şeytanımızdandır. Ve ahire davanenel hamdun billahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike şeru en la ilahe illa en testağfurke ve tüm illallah.